Ali İmran Suresi 3. sure. Medine devrinde inmiştir. 200 ayettir. İsmini 33. ayetinde geçen ve Hazreti Meryem'in babası İmran'a izafeten İmran Ailesi anlamına gelen ifadeden almıştır. Yaklaşık ilk 80 ayeti Necran Hristiyanları hakkında nazil olmuştur. Hristiyanlar Hicretin 9. yılında Medine'ye heyet halinde gelerek peygamberimize Hazreti İsa ile ilgili bir takım sorular sormuşlar. Onun babasız dünyaya geldiğini ifade ederek ilahlığını iddia etmişlerdi. Surede ilk ayetlerinde Yüce Allah'ın özelliklerini anlatarak Hazreti İsa'ya ilahlık isnat edilmeyeceğini, onda ilahlık özelliklerinin bulunmadığını Açık bir şekilde ortaya koymuştur. Surenin önemli bir bölümü ise Uhud harbi sırasında inmiş olup bu savaştan alınması gereken ibret dersleri içermektedir. Resul-i Ekrem Bakara ve Ali İmran suresinin okunmasını tavsiye ederek onlar iki nurdur. Kendilerini okuyanları kıyamet gününde gölgelendirecektir buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka ilah bulunmayan varlıktır. Her zaman diridir. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup bütün kainatı yönetendir. Bakara suresi 255. ayette Allah'ın hayyül ve kayyum sıfatları ile diğer özellikleri zikredilmekte. Daha suresi 111 ayetti ise bütün yüzde hayır ve kayyum olan Allah'a boyun eğmiştir. Omuzlarına zulüm yüklenenler de hakikaten hüsrana uğramıştır buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz Allah'ın en büyük ismi demekte olan is, ismi ağzımda Bakara suresinin 163. ayeti ile Ali İmran suresinin ilk iki ayetinde bulunduğunu haber vermiştir. Tirmizi i̇bn Mace. Kur'an-ı Kerim'i sana gerçeğin ta kendisi ve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 Tevrat, Hazreti Musa'ya, İncil de Hazreti İsa'ya vahyedilen kitabın adı. Allah, İsa'ya okuyup yazmayı hikmeti Tevrat ve İncil'e öğretecektir. Ali İmran 48 Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niye tartışıp duruyorsunuz? Halbuki Tevrat da de kesinlikle ondan sonra indirilmiştir. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Ali İmran 65 Daha önce... Bu kitapları insanları gerçeğe ulaştırmak için toptan indiren O'dur. Hak ile batılı ayıran delilleri de O indirmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için kuşkusuz şiddetli bir azap vardır. Allah karşı konulmaz kudret sahibidir. O inkarcılardan intikam alır. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse şunu bilsin ki Allah hesabı çok çabuk bitirendir. Ali İmran 19. Allah Teala'nın inkarcılardan intikam alması, onları günahlarına uygun olarak cezalandırmasıdır. Geçmişte onları geçmişte onları ise Allah affetmiştir. Ama kim tekrar o günahı işlerse Allah bunun intikamını ondan alır. Maide 95. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını ce sanma. Şüphesiz ki Allah karşı konulmaz kudrete sahibidir ve inkarcılardan intikam alandır. İbrahim 47 Ayetlerimizi yalanladıkları ve onu umursamadıkları için biz de hepsini denizde boğarak intikam aldık. Araf 136 Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verildiğinde ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Biz o günahkarlardan elbette intikam alırız. Secde 22 Allah inkarcılardan intikam alan Karşı konulmaz kudret sahibi değil midir? Zümer 37. Biz de onlardan intikam aldık. Zuhruf 25. Seni onların arasında, arasından alsak bile yine onlardan intikam alırız. Zuhruf 41. O büyük çarpışla onları amansız bir şekilde yakaladığımız gün onlardan intikam almış oluruz. Duhan 16. Yerde ve gökte Hiçbir şey kesinlikle Allah'a gizli kalmaz. Ey Rabbimiz, elbette sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Çünkü yerde, gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İbrahim 38 Sen ister açık, ister gizli konuş. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Taha 7 Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, o Kalplerde olan her şeyi bilir. Yaratan yarattığını bilmez mi? Onun bilgisi her şeyin bütün inceliklerini kapsar ve o her şeyden haberdardır. Mülk 13, 14. O açık olanı da bilir, gizli kalanı da. Aala 7. O gün hepsi kabillerinden çıkıp Allah'ın huzuruna varırlar. Hiçbir şeyleri Allah'tan gizli kalmaz. Mumin 16. Allah Gözlerin kötü niyetli bakışını da bilir, kalplerin sakladığını da. Mümin 19 Ayetlerimizi inkar edenler kesinlikle bize gizli kalmaz. Fussulet 40 Sizi rahimlerde, dilediği biçimde şekillendiren O'dur. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Karşı konulmaz kudret sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapan Yalnız O'dur. O gökleri ve yeri bir anlam ve amaca göre yarattı. Size de bir şekil verdi. Suret ve görünüşünüzü güzelleştirdi. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. Teğabun 3 Ey insan! Pek lütufkar olan Rabbine karşı seni aldatan ne? O Rabbin ki seni yarattı. Sana güzel ve düzgün bir şekil verdi. Dengeli ve ölçülü yaptı. Kendi dilediği gibi sana bir suret verdi. İnfitar 6-8 Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Tin 4 Rabbim yeni yaratır ve seçer. İnsanların bu konuda seçme hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuğu şeylerden çok uzak ve çok yücedir. Kasas 68 İnsanın bir döllenmiş hücreyle ile başlayan hikayesi sadece bir bedenin kurulup canlandırılmasından ibaret bir macera değildir. Gerçi bu kadarı da sayılamayacak kadar çok mücizeleri içerir. Bundan başka yaratılan her insan için gelmiş ve gelecek bütün insanlardan farklı olarak takdir edilen özellikler de saymakta bitmez. Sima ve Parmak izi bunların en çok bilinenidir. Bunlardan başka, karşı, kaşıyla, gözüyle, saçıyla, rengiyle, endamıyla, hatta bir insan için özellikle, özel şekilde düzenlenmiş birer stereofenik ses stüdyosu niteliğindeki kulak kıvrımlarıyla, bütün bunlardan da ötüde manevi kişiliğiyle bir muhteşem bütünlük içinde öyle bir varlıktır ki, rahimlerde şekillenen o ancak gökteki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 Kesin anlamlarını yalnız Allah bilir. İlimde derinleşmiş olan kimseler de biz bunlara iman ettik, hepsi de Rabbimizin katındadır derler. Buna ancak akıl sahibi kimseler düşünüp anlar. Muhkem ayetler anlamı açık ve kesin olan ayetlerdir. Bunların anlaşılmasında tereddüt olmaz. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun hiçbir benzeri yoktur. Onun kudreti her şeye yeter gibi... Müzeşabi ayetler ise çoğunlukla bir benzetme içeren ve başka bir delil ışığında ele alınmadığı takdirde yanlış yorumlanabilecek olan ayetlerdir. Allah'ın eli, Allah'ın tahtı gibi deyimler içeren ayetler bu gruba girer. Bu tür ayetler zihinlerimizin kavrayamayacağı yüce ve soyut meseleleri bizim anlayabileceğimiz şekillerde açıklayan ayetlerdir. Eğer onları kitabın aslı ve özü olan muhkem ayetlerin ışığında ele alacak olursak, bize anlatılan şeyi çözmekte zorlanmayız. Ancak dünya imtihan dünyasıdır. Hakkı arayan ruhlar Kur'an ile al aradıklarını nasıl buluyorsa fitne arayanlar da aynı kaynakta kendi cezalarını bulurlar ki bunun bir yolu da müdeşabe ayetleri tutunup onlarla oyalanmaktır. Kur'an bizi bu tür kal kalp eğriliklerine karşı uyarmaktadır. Ancak Onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ile Sana indirilene ve senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara iman eden müminlere Özellikle namazlarını dosdoğru kılanlara Zekatını verenlere Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere Büyük mükafat vereceğiz Nisa 162 Bu anlam ayetteki İllallah lafzı ile cümlenin sona ermesi ve rasuhune ile yeni bir cümlenin başlaması durumuna göredir. Ama ver rasuhune fil ilmi de durursa o zaman ayetin anlamı şöyle olur. Bu müteşabih tevirini ancak Allah ve bir de ilimleri derinleşmiş olan kimseler bilir. Ancak müteşabih ayetlerin peşine takılanlar ayette karandığına göre bizim tercih ettiğimiz anlam ayetin ruhuna daha uygun kabul edilmelidir. Resul Ekrem bu ayet okuduktan sonra şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerine tabi olan kimseleri gördüğünüzde işte onlar Allah'ın Allah, Allah Teala'nın kalplerinde eğrilik olanlar diye isimlendirdiği kimselerdir. Onlardan uzak durunuz. Buhari, Müslüm. Onlar şöyle derler. Rabbimiz bizi doğruyu ilettikten sonra kalplerimizi inkara meylettirme. Bize yüce katından bir rahmet bağışla. Çünkü İstediklerimizi bize bağışlayan yalnız sensin. Bir hadisi şerifte peygamber efendimizin şu duayı okuduğu rivayet edilmektedir. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah! Benim kalbimi dininden ayırma. Tirmizi Ahmet bin Hanbel. Hazreti Aşi'den rivayet edildiğine göre resul Ekrem efendimiz geceleyin uyandığında şöyle dua ederdi. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Allah'ım, günahımdan dolayı senden affımı isterim. Senden şefkat isterim. Allah'ım, ilmimi arttır. Kalbimi doğruya ilettikten sonra kaydırma. Bana katından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışlayan yalnız sensin. Ebu Davud Rabbimiz, şüphesiz sen bütün insanları gelişinde kuşku olmayan bir günde bir araya getireceksin. Allah verdiği sözden kesinlikle caymaz. Gelişinde kuşku olmayan kuşku olmayan bir günden kasıt kıyamet günüdür. Nisa suresi 87. ayette Allah kendisinden başka ilah bulunmayan varlıktır. O, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi mutlaka bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır buyurmaktadır. Bu ifade Rah Suresi 31. ayette de geçmekte. Ali İmra Suresi 194. ayette ise şüphesiz sen verdiğin söyleden dönmezsin buyurulmaktadır. Şüphesiz kafirleri ne malları ne de evlatları. Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramayacaktır. Onlar cehennemin yakıtlarıdırlar. Şüphesiz ki kafirleri ne malları ne de evlatları Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramayacaktır. Onlar cehennemliktir. Orada ebedi kalacaklardır. Ali İmran 116. Malları da evlatları da onları Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Allah onlar Ateş ehlidir ve orada sürekli kalacaktır. Mücadele 17 Bazı insanların servet ve çocukları sayesinde azaptan korunacaklarına inanmaları Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. Ve dediler ki bizim malımız da evladımız da sizden daha çok dolayısıyla biz azaba uğrat, uğratılmayız. Sebe 35 Sizi bize yaklaştıracak olan ne malınız ne de evladınızdır. Ancak iman eden ve salih amel işleyen kimse müstesna. Yaptıkları işlerden dolayı onlara iki kat mükafat vardır ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven içindedirler. Sebe 34-37 O gün malın da evladın da faydası olmayacak. Ancak Allah'a temiz bir kalp ile gelenlere faydası olacak. Şu ara 89 Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve evlatlarla onların hayrına mı koştuğunu zannediyorlar. Hayır. Ama onlar yanıldıklarının farkında değiller. Müminin 55-56 Eğer bunu yapmazsanız ki hiçbir zaman yapmayacaksınız, o zaman yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ve kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden kendinizi koruyup sakının. Bakara 24 Bu kafirlerin hali tıpkı Firavun hanedanı ile, daha önceki kafirlerin haline benzer. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı da Allah onları günahları yüzünden cezalandırmıştı. Allah'ın azabı pek çetindir. Onların hali tıpkı Firavun hanedanı ile daha öncekilerin haline benzer. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de Allah onları günahları yüzünden yakalayıvermişti. Enfal 52 Çeşitli ayet-i kerimelerde bunların Nuh, Hud, Salih, Lut ve Şuayi peygamberlerin kavimleri olduğu, Allah'ın kendilerini cezalandırmasına sebep olan günahlarının ise Allah'ı inkar etmeleri, peygamberleri yalanlamaları ve daha başka günahları olduğu belirtilmiş. Sayih Aleyhisselam'ın kavmi, Semud'un Allah'ın mucize olarak gönderdiği deveyi kesmeleri, Lut kavminin eşcinselliği, ayıp kavminin de, Ölçü ve tartıyı eksik yapmaları gibi hususlar onların helak edilmelerinin sebebi olarak sayılmıştır. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalıydı veya bize bir mucize gelmeliydi dediler. Kendilerinden öncekiler de aynı böyle söylemişlerdi. Bunların kalpleri birbirine ne kadar da benziyor? Bakara 118 Kafirlere de ki sizler yakında mahvolup Cehenneme sürüleceksiniz. Cehennem ise ne kötü döşektir. Kafilere söyle yaptıklarından vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Ama tekrar inkara dönecek olurlarsa ilahi yasa gereği öncekilerin başına gelenler gözlerinin önündedir. Enfal 38 Şüphesiz karşı karşıya gelen iki orduda sizin için büyük bir ibret vardır. Bunlardan biri Allah yolunda savaşmakta, diğeri inkarcı olup, müminleri kendilerinin iki misli görmekteydi. Allah, dilediğini yardımıyla destekler. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için büyük bir ibret vardır. Bu ayette Bedir gazetesine işaret edilmektedir. Hani Allah sana rüyanda o düşmanları az gösteriyordu, eğer onları sana çok gösterseydi korkup dağılır ve savaşıp savaşmama konusunda birbirinizle anlaşmazlığa düşerdiniz. Ama Allah sizi bundan korudu. Şüphesiz o kalplerde olan her şeyi bilir. Düşmanla karşılaştığınızda onları size az gösteriyor. Sizi de onlara az gösteriyor ki olması gereken işi Allah yerine getirsin. Zaten...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 Altın ve gümüşten meydana gelen hazineler dolusu servette özenle yetiştirilen atlara, sağlam hayvanlara ve ekinlere olan aşırı sevgi insanlara cazip gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici zevkleridir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. İnsanın sayılan şeylere olan sevgisi imtihan sebebiyle ona verilmiştir. Eğer bunlar özel olarak onu Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeden koyuyor ve Allah'tan uzaklaştırırsa bu onun aleyhine olur. Peki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakın akrabanız, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret ve sevdiğiniz meskenleriniz sizi Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise o zaman Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah yolun, yoldan çıkmış topluluğu asla doğru yol göstermez. Tevbe 24 O evlerde öyle adamlar var ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, namazı dost doğru kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkmaktadırlar. Nur 37 Süleyman ben bu güzel şeyleri Rabbim hatırlattıkları için severim dedi ve atalar atlar gözden kayboluncaya kadar onları seyretti. Sat 32. Cenab-ı Hakk'ın insanları kadınlarla imtihanı en ağır imtihanlardan biridir. Bu yüzden yüce Allah ilk önce bu ayette kadınlarla başlamak başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde benden sonra erkeklere Kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Buhari, Müslim buyurmuş. Bir başka hadisinde de, iyi kadın için şunları söylemiştir. Dünya bir metadır. En hayırlı meta ise, sahliya kadındır. Erkeği kendisine baktığında, onu mutlu eder. Emrettiğinde itaat eder. Kocasının istemediği bir şeyi yapmaz. Ona ve malına ihanet etmez. Müslüm, Esai Malı ise pek çok seviyorsunuz Fecir 20 İnsanın mal sevgisiyle ilgili diğer ayetler Burada verilmiştir Dünyanın cazibesine Gönlünü kaptıranlara de ki Size bundan Daha güzelini haber vereyim mi Takva Sahiplerine içinden ırmakla akan Cennetler vardır Onlar orada ebediyen kalacaklardır Ayrıca tertemiz eşler de Onlar içindir ve hepsinden önemlisi Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarının yaptığını görmektedir. İnkarcılar ise dünya hayatına pek sevilip şımarmışlar. Oysa hayat hayatının yanında dünya hayatı geçici bir avuntudan ibarettir. Rat 26 Hak ibadet ve güzel işler yaparak zarar veren şeylerden kendini korumak demektir. İman edip salih ameller yapanlara da içinde vırmaklar akan cennetler verileceğini müjdele. Her ne zaman kendilerine o cennetten bir meyve sunulsa biz bunu daha önce değmiştik derler. Çünkü onlara dünyadaki nimetlerin benzerleri ikram edilmiştir. Onlara tertemiz eşler verilecek ve hep orada kalacaklardır. Bakara 25 O takva sahipleri ki Rabbimiz şüphesiz sana inandık, sen de bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru derler. Bunlar sabreden, söz ve davranışların dürüst olan, Allah'ın emirlerine itaat eden, Gereken yerlere infakta bulunan ve seher vaktilerinde Allah'tan affedilmesini isteyenlerdir. Geceleri çok az uyuyorlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan af dilerlerdi. Zariye 17-18 Biz de onların üstüne taş yağdırdık. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık. Bu ise katımızdan bir nimet idi. Kamer, 34-35 Seher vaktinde Allah'tan dilekte bulunma konusunda Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. allah Teala her gece gecenin son üçte birinde en yakın semadan şöyle seslenir. Bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Benden bağışlanma dilen yok mu? Onu affedeyim. Buhari Müslüm Kendisinden başka gerçek bir ilah olmadığına Bizzat Allah şahittir Ayrıca melekler ve Adaletten ayrılmayan ilim adamları da kesinlikle Allah'tan başka Bir ilah olmadığına şahittirler Allah'tan başka bir ilah yoktur Karşı konulmaz bir Kudreti sahip olan Her şeyi Yerli yerinde yapan yalnız odur Kafirler Şahitlik etmese de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 Kendilerine İslam'ın ve peygamberlerin hak olduğuna dair bilgi geldikten sonra aralarında kıskançlık yüzünden ihtilafa düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse şunu bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir, bitirendir. Kafirler bugün dininizden çıkacağınıza dair ümitlerini kesmiş durumdadır. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslamiyet'i seçtim. Maide 3 Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez Allah'a boyun eğip teslim olmuşlardır. Ve sonunda hepsi ona döndürüleceklerdir. Ali İmran 83 kim İslam'dan başka bir din ararsa aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir. Ve o ahirette de mahvolup gideceklerden olacaktır. Ali İmran 85 Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin İslam onlara inananların da Müslüman olduğunu Kur'an'da şöyle belirtilmiştir. Allah sizi bundan evvel de Kur'an'da da Müslümanlar diye isimlendirdi. Allah sizi bundan evvel de bu Kur'an'da bu Kur'an'da da Müslümanlar olarak isimlendirdi. Haç 78. Onlar ise kendilerine ilim geldikten sonra sıf aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Şura 14. Aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düşenlerle ilgili ayetler burada verilmiştir. İşte yaptıkları iyiliğin karşılığını görecek olan onlardır. Allah hesabı çok çabuk bitirendir. Bakara 202. Allah'ın dini hakkında seninle tartışırlarsa onlara de ki ben bana tabi olanlar Allah'a boyun eğdik. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a boyun eğdik. Kendilerine kitap verilenlere de verilmeyenlere de size teslim oldunuz mu diye sor. Eğer Müslüman olurlarsa doğruyu bulmuş olurlar. Müslüman olmayıp yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca tebliğ etmektir. Allah kullarını zaten görüyor. Şöyle de, işte benim yolum budur. Ben ve bana tabi olanlar, insanları bilgi ve kesin iman ile Allah'a çağırıyoruz. Allah her türlü noksanlıktan uzaktır ve ben ona şirk koşanlardan değilim. Yusuf 108 Ey peygamber, sana Rabbinden indiril indirilini tebliğ et. Bunu yapmazsan elçilik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafirlere doğru yol göstermez. Maide 67 Allah'a da itaat edin. Peygambere de itaat edin. Ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer itaat etmezseniz şunu bilin ki elkimizin görevi açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Maide 92 Onların başına geleceğini söylediğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden önce seni vefat ettirsek de, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesaba çekmek ise bize aittir. Rad 40. Elçiler. Rabbimiz biliyor ki dediler. Biz gerçekten ise gönderilmiş elçileriz. Bize düşen ise size açıkça tebliğde bulunmaktan ibarettir. Yasin 16-17.